59. Bölüm Bir yıl sonraki haç mevsiminde Yesrib şehrinden iman nuruyla bezenmiş 12 kişi geldi. İçlerinde bir yıl evvel ve Resulullah'ın ashab olma şerefine ulaşan 6 kişi de vardı. Bir yıl önce gördükleri ulu peygamberi özlemiş, onun mübarek yüzünü görmek, onun tahtlı sohbetinde bulunmak için içlerinde bitip tükenmez bir özlem birikmişti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onlarla bir yıl önce görüştüğü yerde görüştü. Gelenlerin her biri Müslümandı. Geride daha birçok Müslüman bulunduğu müjdesi verildi. Bundan böyle, ne gibi ahkama riayet edeceklerini sordular, öğrendiler. Sevgili peygamberimizle Yesret Müslümanları arasında bir anlaşma yapıldı. Tarihler bunu 1. Akabe Beyatı adıyla tespit etmiştir. Bu toplantıda Resulullah aleyhisselam, Allah'a hiçbir şeyi ortak tutmamak, hırsızlık yapmamak, zina etmemek, çocukları öldürmemek, Kimseye iftira atmamak, hayırlı işlerde karşı gelmemek üzere bana söz verin. Sizden sözünde durana mükafat vermeyi Allah garanti etmiş, cennetini hazırlamıştır. İnsanlık hali, bunlardan birini yapan ve dünyada cezasını gören için bu ceza bir kefarettir. Bunlardan birini işleyense, Allah'ın iradesine kalmıştır. Dilerse bağışlar, dilerse azap eder dedi. 12 kişi Resulullah'ın söylediği bu mübarek sözleri tekrarladılar. Allah'tan başka hiçbir mabut tanımayacağız, hırsızlık etmeyeceğiz dediler. Böyle tamamlandı sözleşme. Yesrib'den gelen ve Resulullah'la ilk sözleşme yapma şerefini elde eden bu insanlar... Esad Sürare, Af bin Haris, Muaz bin Haris, Rafi bin Malik, Zekvan bin Kays, Ubari bin Samit, Yezid bin Salebe, Abbas bin Ubade, Ukbe bin Amir, Kutbe bin Amir, Malik bin Teyihan, Uvemi bin Saide'ydi. Akabede yıkanan gönüller tekrar yurtlarına dönerken, ''Ya Resulallah, bize bir adam gönder, Kur'an öğretsin.'' dediler. Fahri Kainat Efendimizin yüzünde memnunluk izleri görüldü. Bu samimiyet dolu bir teklifti. Bundan böyle Mekkelilerin hor gördükleri tevhid mişalesinin yesipten tutuşturulacağı, köklü iman fidanının o mübarek topraklara dikileceği, meyvesini orada vereceği anlaşılıyordu. Musab bin Umayr bu vazife için biçilmiş bir kaftandı. Çağrıldı. Yeslikle Kur'an öğretme vazifesine layık görüldüğü anlatıldı. Musab sevinçle kabul etti bu vazifeyi. En hayırlınız Kur'an'ı öğrenen ve öğretendir buyuran Yüce Resul bu defa kendisini bu şerefin sahibi olarak görüyordu. Musab iman edeli beni, ailesince reddedilmişti. Resulullah aleyhisselamın peygamberliğini tasdik ettiği güne kadar tam manasıyla lüks bir hayat sürmüş, canının her istediği olmuş, en nadide yiyecek ve giyeceklerin arasında bir şehzade gibi yaşamıştı. Fakat iman ettiği ve putları tanımadığı duyulunca her şey birden tersine dönmüş, yapılan tavsiyeleri dinlemeyince de kapı dışarı edilmişti. Musab yola çıkmak için hiçbir hazırlık yapmadı. Çünkü dünya malı olarak sadece eski ve yer yer yamalarla tutturulan peştemalından başka hiçbir şeyi yoktu. Hemen ver elini yesret dedi ve yola koyuldu. Amr bin Ümmü Mektum yardımcı olarak verilmişti. Musab ve arkadaşı Uzun bir yolculuk sonu ulaştı Yesrib şehrine. Orada Müslüman olanlarla tanıştırıldı. Ailece Müslüman olanlar da vardı. Bir taraftan görüştüklerini İslam dinine davet ediyor, diğer taraftan da Müslüman olanlara Kur'an öğretiyordu. Bu arada Musab'da, Amr'da, Yesriblilerin İslam dinine kendiliklerinden talip olduklarını görüyor, Allah'a hamd ediyorlardı. Artık burada bir Ebu Cehil, bir Ebu hep yoktu. Bir gün Esad bin Zürare misafiri Musabla birlikte Abdül Eşer oğullarının mahallesine gitti. Bir bahçede Müslümanlarla oturulacak, sohbet edilecekti. Envence verilen karar gereği Müslüman gençler orada toplandılar. Ve sohbet başladı. Musab konuşuyor, onlar dinliyorlardı. Sevgili peygamberimizin yüce ahlakı, erişilmez fazileti büyük sabr anlatıyordu. Esad, Musab'ın sözünü kesti. ''Bak Musab, şu gelen adam, Abdüleşelovlarının büyüklerinden biridir. Asık bir surat kaplıyordu çehresini.'' Can sıkıntısı içinde olduğu belliydi. Kulaklarını tırmalayan küfürlerle tepelerine dikildi. ''Nedir sizin derdiniz?'' diye başladı söze. ''Nedir istediğiniz bu gençlerden? Bir takım saf delikanlıları bulup azdırmaktan ötede nedir yaptığınız? Eğer canınıza ihtiyacınız varsa buradan defolup gidersiniz.'' Sıkı sıkıya kavramıştı mızrağını. Gözleri Mızrağın ucu kadar keskin... Sesi bakışlarıyla yarış edercesine sert bir adam. Musab bir anda gönlünü Resulullah'ın yanında buldu. Onun yumuşak tabiatı, onun güler yüzlü, tatlı sözlü davranışı geldi gözlerinin önüne. Bir miktar otursan, konuşsak olmaz mı? Bizi dinlemiş olursun. Hoşlanırsan kabul edersin. Hoşlanmazsan biz de sizi rahatsız etmek istemeyiz. Ana bildiğine sert olan bakışlarda bir yumuşama belirdi. Yüz hatlarındaki gerginlik gevşedi. Haklı bir söz söyledin, dedi. Elindeki mızrağı toprağa sapladı ve bağdaş kurup oturdu. Musab, konuşmaya başladı. Eski durumlarını anlattı. Resulullah Efendimiz'den ve insanlara getirdiği dinin ahkamından Allah Teala'nın indirdiği kitaptan bahsetti. Peki bana o kitaptan okuyacağın var mı? Musab, Besmele çekerek başladı okumaya. Üseyd bin Hudayr, gönüllerin en derin noktalarına kadar ulaşan, hiçbir edip ve şairin hayalinden geçmeyen bu belagat dolu ifadelerle ruhunun yıkanmakta olduğunu hissetti. Okunan bu ilahi kelamı dinlerken görünmez, fakat karşı koyulmaz kuvvetlerce yakalandığını, eski hayatının tam tersine olan nurlu bir yola çevrildiğini zannetti. ''Bu ne güzel, ne tatlı bir kelam.'' diye mırıldandı. Musab'a dönerek, ''Siz bu dine girmek için ne yapıyorsunuz, nasıl yapıyorsunuz?'' dedi. ''Gusleder temizlenirsin, elbiseni temizlersin, sonra şehadet getirir ve namaz kılarsın.'' seyit vakit geçirmedi. Bahçenin bir kenarında Gus't etti. Elbisesini temizledi ve Musab'ın yanına geldi. Onun söylediği sözleri aynen tekrarladı. Eşhedü en la ilahe illallah diye şehadet getirdikten sonra kalktı. Tarif edilen şekilde namaza durdu. Kalplerine bir memnunluk, bir rahatlık çökmüş, gözlerde bile bu duygular belirmişti. "Geri de bir adam daha var." dedi Üseyid. Bir adam var ki onu da Müslüman yapabilirsek korkumuz kalmayacak. Kalktı ve gitti. Saat bin Muaz onu merakla bekliyordu. Fakat gelişini beğenmedi. Gidişindeki sertlik yoktu. Değişmiş gibiydi sanki. Yanındakilere "Yemin ederim, arkadaşınızın yüzü giderken gördüğümüz yüz değil." dedi. "Ne yaptın?" Üseyid cevap verdi. "O iki adamla konuştum." Fakat ben onlarda zarar verecek bir taraf bulamadım. Bu arada Harise oğullarının teyzenin oğluna bir baskın hazırlıklarını duydum. Esat bin Zürariye mi? Evet. Saat yerinden kalktı ve yürüdü. O da söverek geldi. O da aynı şekilde karşılandı. Daha sonra Musab'ın okuduğu Kur'an'ı dinlemeye başladı. ''Hâmîm... Ha Hak yolunu beyan eden bu kitaba yemin olsun ki, biz onu düşünüp anlayasınız diye Arapça bir Kur'an yaptık. Muhakkak ki o, asıl ana kitapta, levh-i mahfuzda bulunmaktadır. Pek yüce, hikmet dolu bir kitaptır. Ey müşrikler! Siz, hadde aşan bir kavim oldunuz diye, sizden o öğüdü kaldıracak ve gerimi çevireceğiz.'' Halbuki biz daha öncekiler arasında da nice peygamber göndermiştik. Onlara bir peygamber gelmeye dursun. Muhakkak onunla alay ederlerdi. Biz de o Mekke halkından daha kuvvetli olanları yakalayıp helak ettik. Evvelkilerin ibret almaya değer olan misalleri de geçmiş bulunmaktadır. Bu ayetler saat bin Muaz'ın kalbindeki sert duygulara güç yetmez dalgalar gibi çarptı ve eritti. Dinledikçe çizgileri değişen yüz, duyguları değişen ruhtan haber vermekteydi. O da üseyit gibi, müşrik oturdu oraya. Fakat mümin olarak kalktı. O da nasıl Müslüman olacağını sordu, o da şehadet getirdi. Böylece kabilenin sözü geçen, saygı gören iki büyü Müslüman olmuş... İş kolaylaşmıştı. Döndü, kamine geldi. ''Beni nasıl bilirsiniz?'' dedi. ''Bizim büyüğümüz sensin.'' dediler. Saat önce şehadet getirdi ve sözlerine şöyle devam etti. ''Allah'a ve Resulüne iman etmediğiniz müddetçe, kadınlarınızla da erkeklerinizle de konuşmaya kendime haram etmiş bulunuyorum.'' Bu söz Abdüleşel oğullarına müessir oldu. Orada bulunanlar hep şehadet getirdiler. Akşam olurken Abdüleşeyloğullarından Müslüman olmadık aile kalmamıştı. Bundan sonra davet başarıyla yürütülmeye başladı. İslam davasına can ve gönülden bağlanan bu insanlar her gün yüz güldürücü neticeler alıyor, her gün ayrı bir destek buluyorlardı. Her geçen gün Mekke'deki hayatı çekilmez hale getirirken, her gün bir öncekinden daha fena şartlar altında sona ererken, Yesrib halkı birbiriyle yarış edercesine iman yolunda ilerliyor ve Yesrib bir Müslümanın gönül verici, içinde yaşamayı saadet sayacağı bir iman şehri haline geliyordu. Nihayet aylar peş peşe geçti. Bu sene Yesrib şehri 500 kişilik bir kafileyle haç yolculuğuna çıkmıştı. Ama içlerinde 73 erkek ve iki kadın apayrı bir neşeyle kıvranıyordu. Kimi bir yıl önce tanıştığı ve unutulmaz sohbetinde bulunduğu aziz peygamberi bir daha görmek, kimi de görmeden inandığı Resulullah'a bir an önce kavuşmak emeliyle doluydu. Abdullah bin Amr bin Aram, kavme arasında hatırı sayılan, sözü dinlenen bir kişiydi. O daha cetmeniyetiyle yola çıkmış bulunuyordu. Kafile içinde bazen bir arkadaşıyla sohbet ederek, bazen tek başına kona göçe ilerliyordu. Ka'b bin Malik yanına yaklaştı. ''Nasılsın ey Ebu Cabir?'' ''İyiyim. Tahmin etmiyorum iyi olduğunu. Peki sana göre nasılım ben?'' ''Bu gidişle cehenneme odun olacak gibisin. Ses kırıcı değildi.'' İfade şakayla karışık bir ciddiyete bürünmüştü. Hakaret manası yoktu bu seste. Abdullah gülerek, ''Nedenmiş o?'' dedi. Ka'b Abdullah'ın devesinin üzerindeki heybeye elini soktu. Oradan bir taş çıkardı. ''Bu ne?'' dedi. ''Herkesin bildiği şeyi neden bana soruyorsun?'' ''Yani bu bir ilah değil mi?'' ''Şüphen mi var?'' Ka'b güldü. ''İlah ama duygusuz, güçsüz, kudretsiz bir ilah, yani bir taş.'' dedi. Bunu derken elinde tuttuğu taşa hafif tokatlar atıyordu. Bak, yedi tokatların farkında bile değil. Arkadaşına bir iki saniye düşünme fırsatı verdi. ''Söyler misin bana, bu ilahın senin heybendeki işini?'' ''Sen alıp koymayınca heybeye giremiyor ve güç yetiremiyor.'' Daha sonra elindeki taşı yere fırlattı. ''Bak'' dedi. ''Abdullah'ın zihni altüst olmuştu. Bu nasıl ilahtır ki?'' Kâb'ın elinde oyuncak oluyor da sesi çıkmıyordu. Kâb, şimdi ciddi olarak söylüyorum ey Ebu Cabir. Senin cehennem odunu olmanı canımız istemiyor. Çünkü sen ne yaptığını bilen, sözü sohbeti yerinde hatırı sayılan bir insansın. Haklısın ey Kâb, şimdi bana asa söylemek istediğini söyle. Biz yepyeni ve dost doğru bir dine girdik. Bu din insana insanlığını tanıtan, Taşların kulluğundan kurtaran, her şeyi yaratan Allah'a yönelten, insana ahlaki faziletler kazandıran bir dindir. Kap hatırı sayılır bir şairdi. Güzel konuşurdu. İslam dinini bildiği kadarıyla ona anlattı. Abdullah ilk başıyla dinlediği dinledi. Biraz sonra yollarına devam etmek üzere kalktılar. Taş hala attıkları yerde duruyordu. Bera bin Marur, kavmi arasında sözü dinlenen bir kişiydi. Müslüman olmuş, hac için yola çıkan kafileye Müslümanlarla birlikte o da katılmıştı. Yolda arkadaşlarına döndü. Namazda bu mübarek binayı arkamıza alıp Şam tarafına dönmeye gönlümü razı edemiyorum. Bundan böyle namaz kılarken Kabe'ye döneceğim. Vallahi bize ulaşan haber Resulullah'ın namazda Şam tarafına döndüğü haberidir. Ona muhalefet etmek istemeyiz. Sizi bilmem. Ben böyle yapacağım. Ey Bera! Bize muhalefet etmesen iyi olur. Bilirsin ki sürüden ayrılanı kurt yer. Beni kendi halime bıraksanız iyi olur. Ve böyle devam etti yolculuk. Mekke'de. Gel, senin Resulullah Aleyhisselam'a kadar gidelim. Şu yolculukta yaptığım iş kalbimi rahatsız etmeye başladı. Bu sözü... Ka'ab bin Malik söylemişti. Bera, beraberce gittiler. Hiç görmüş değillerdi onu. Ama sonra sonra bulma imkanı da yok değildi. Muhammed bin Abdullah'ı nerede bulabiliriz? Yani Abdülmütalib'in torununu. Mekkeli adam onu biraz önce görmüştü. Abdülmütalib'in oğlu, Abbas'ın yanında oturan. Sizin aradığınız odur. Abbas'ı ticaret hayatında tanıyorlardı. Mescidi Haram'a gittiler. Sağa sola baktılar. Abbas'ı gördüler. Yanında oturan adam, nurlu yüzüyle, bakarlı turuşuyla ben Muhammed bin Abdullah'ım der gibiydi. Selamünaleyküm. Gelenlerin selamı alındı, oturdular. Resulullah aleyhisselam, bu kişileri tanıyor musun ey Ebul Fadıl? Evet bu Kamil'in büyüğü olan Bera bin Mağrur, bu da Ka'b bin Malik. Yani şair olan kap mı? Evet. Demek Resulullah daha önceden adını duymuştu. Kap bundan büyük bir memnunluk duymuş, yıllar boyu bu hatırasını unutamamıştır. Gelenler kendilerinin Allah'a ve Resulüne inandıklarını belirttiler. Nebi Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz daha görmeden iman eden insanlarla karşılaşmaktan memnun olmuştu. Sohbet ettiler. Bu arada Berab'in Marur. ''Ya Resulallah, yolda giderken bu mübarek binayı arkama alıp namaz kılmaya gönlüm razı olmadı. Namazlarımı Kabe'ye yönelerek kıldım. Ama arkadaşlarıma muhalefet ettiğim için içimde bir sıkıntı oldu. Ne dersin?'' dedi. Resulullah aleyhisselam, ''Bir kıble üzerinde bulunuyordun. Devam etmeliydin.'' dedi. Fakat daha önce kıldığı namazları yeniden kılmasını istemedi. Ayrılırken teşrik günlerinde, ve yine eskiden olduğu gibi Akabe'de buluşmak üzere sözleştiler. Geceleyin kavim ve kabileleri arasında bulunacaklar, el ayak çekildikten sonra yavaş yavaş, birer ikişer gelip Akabe'de toplanacaklardı. Kimse beklenmeyecek, uyan hiç kimse uyandırılmayacaktı. Ey Allah'ın peygamberi, sana burada eziyet ve hakaret yapılmasına gönlümüz razı değil. Bizim yurdumuza göç, huzur içinde ve sana inanan insanların arasında yaşa. Bu teklifimize gece buluştuğumuz vakit cevap ver. Vedalaşarak ayrıldılar. Beklenen zaman geldiğinde Resulullah Efendimiz, Yanında amca Sabas olduğu halde Akabe mevkiine doğru ilerlemeye başladı. Aydınlığa doğru programımızın 59. bölümünü dinlediniz.